Ne varsa insan var. insan da var. Ne varsa Adem'de var. Çünkü art, sema, arş, kürsü, melek, felek hepsi Adem'işan kalmıştır. Adem olmadan yaratıldı zinetsiz kaldı. Adem gene zinetlendirildi. O Adem'in şerefi bir Adem var ki onun abdiyeti bütün Ademlerin abdiyetinden ağırdır. O da Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için peygamberimiz eşe gönde ilahe illallah ''Ve eşhedü Muhammed'in abdühü ve Resulü'' Abdiyeti Risale'den evvel gelir. Cümle Enbiyanın, cümle insanların hepsinin abdiyetini böyle farz edelim, bir terazinin gözüne koyalım. Diğer gözüne de Can ı Peygamber'in abdiyetini koyalım. Resul-i Ekrem'in abdiyeti ağrı basar.